Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Bugün 23 Nisan Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar Programından herkese merhaba. Ee, özellikle içindeki çocuğu koruyabilen e, tüm çocukların ve çocuk kalanların bayramı kutlu olsun diyoruz. Evet, çok güzel bir e, bayram bu anlamda. <gülüyor> evet, ama önce e, destekçimiz sevgili Seratolgaya. Evet, değil, değil mi? <gülüyor> Serah, sağ ol. Evet. Amerikalardan yetiştikimize. Ee, bir de teknik bir çocuk mu? Çocuğumuz, her mi? zaman çocuğumuz <gülüyor> Ve Teknik Masa'da da Selahattin Çola, çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi konumuzu tanıtacağız ama öncesinde bizim sosyal mecralarımızı hemen söyleyelim. Dünya Mirası Adalar. Facebook, Instagram ve Twitter buralardan e, bizimle ilgili tüm haberleri alabilirsiniz. Programın podcast'lerine, konuklarımızla ilgili e, bilgileri, neler yapıyorlar, neler üretiyorlar, adalarla ilgili neler söylüyorlar takip edebilirsiniz. Biz bugün açıkçası adalardan kaçtık. <gülüyor> Çünkü e, otobüsler, motorlar, motosikletler doluydu adalarda. E, tabii bunlar kurumların e, araçları e, Öyle bir e, şey vardı ki Adeta e, motorlu taşıtlar tarafından İşgal doğumuş, olmuş gibi değil gibi. mi? Evet hatta bir arkadaşımız evet. espri yaptı değil mi? Bugün 23 Nisan otobüslere doluyor insanı falan diye <gülüyor> güldürdü sabah bizi <gülüyor> Neyse ama sebebini de söyleyelim Ay e, Yorgi Buraya bir tırmanış işte burada e, nasıl bir inanç yani onun için cehalet mi çaresizlik mi denir bilemiyorum. Ta başlayıp e, tırmanılan bir hacı yolu fakat kim icat etmişse buraya böyle makaralarla iplerle ta yukarıya kadar ormanın içerisinde ipler e, götürülüyor ve burada e, gerçekten e, kuş ölümleri oluyor bu iplere yakalanıyorlar. Müthiş bir çevre kirliliği oluyor ya buradan lütfen rica ediyoruz yapmayın hatta bazı eylemciler var yarın gelip o ipleri keseceklermiş doğa koruyucular bunu da buradan iletelim mi? Evet hı hı. tabii yani bu iplik öyle su dolamak yerine aslında ne bileyim ben iyi dileklerle o yokuşu yürümek aslında araçlarla hı hı. da çıkmak değil. Yani bunu, bu işin esprisi yürümek o şey yok Ve o, gönülden o... samimiyetle Tabii ki yani Hı. içinizde e, ne istiyorsanız dilemek e, Ne konuda e, hesaplaşmak istiyorsanız Bunu içinizde yaparak ya da arkadaşlarınızla <gülüyor> paylaşarak Neyse biz e... Evet konumuzu e, tanıtalım efendim e, Niyazi Selçuk Niyazi hoş geldin Hoş bulduk e, Niyazi yaz kış Kınalıada da yaşıyor hem kışın da mı? Ee, evet, evet. Çok güzel. Dönüşüm Derneği'nin kurucusu ve sanat öğretmeni Niyazi kaleme aldığı Yeşil Karıncalar e, serisi bu e, kitap. ve Daha yaşanabilir dünya için bugüne kadar büyüklerin anlattığı her şeyi çocukların gözünden anlatıyor e, kitap demişsin. Ve bugüne kadar hep e, büyükler çocuklara öğretti. Şimdi çocuklara kulak verme zamanı demesin ama küçük bir şey daha ekleyelim çünkü bugün e, Niyazi bir büyük olarak burada ama bir de çocuklar da ağırlamak istedikti e, ama çocukların çoğu bugün konserde Adalar Çocuk e, Orkestrası var ve onlar e, 40 e, çocuğun üzerinde şu anda konserdeler onları da burada haberini yapalım hem de tebrik edelim e, ve e, istersen konumuza geçelim arada ben seni de böyle küçük küçük tanıtayım ama özetle Marmara Güzel Sanatlar Eğitimi e, resim bölümü öğretmenliğinden mezun olduktan sonra e, şeyde Beykent Üniversitesi'nde sosyal bilimler en e, sinema televizyon bölümünde de yüksek lisans yapıyorsun evet hoş geldin hoş bulduk evet hoş geldin hakikaten hoş bulduk, teşekkürler <gülüyor> Evet, bu Dönüşüm Derneği'ni ne zaman kurdun? Yani nereden bu fikir geldi? Demin içeride güzel bir hikaye anlattın çocukluğunla ilgili. Şimdi aslında e, bu projenin çıkması benim adayla, adaya taşınmamla doğru orantılı. E, 2008'de adalara taşındım. 2008'e kadar İstanbul Kadıköy kuyu başında oturuyordum. E, attıklarımı evde ayrıştırıp bunları... Atık toplayıcıları için çok kutusunun yanına bırakıyordum. Ve zamanla onlarla ilişki kurmaya başlamıştım bırakırken karşılaşmalar. Siz mi bırakıyorsunuz falan işte ben buradan alıyorum sizin için bırakıyorum diye. 2008 adalara taşındım. Taşındığımda adada ama ilk evdeki eşyaları açtıktan sonra en çok çıkan ambalaj ürünü kolilerdi. Kolileri Bırakmak için gittiğimde çöp kutusuna onların içinde bütün çöplerin durduğunu çöp değil de ambalaj atıklarının ve bir ayrıştırma olmadığını bir toplayıcı olmadığını fark ettim. Zaten taşındığım zaman kıştı ve e, adada çok az insanın olduğu bir zaman dilime. E, bunun üzerine ambalaj atıklarını tekrar eve götürüp belediye ile iletişime geçmeye karar verdim ile görüştüm ama e, yani mü önce web sayfasına baktım işte İsveç'in Nakka Belediyesi ile e, ortaklık kurulmuş geri dönüşüm üzerine çok güzel çalışmalar yapılmış ve sevindim bir yandan da çünkü ben geldiğim yer Kadıköy'dü Kadıköy'de böyle bir çalışma o zaman e, yapılmıyordu dedim baya AB standartlarında bir yerde yaşayacağım galiba ve belediyeyi aradım anlattım yeni taşındım atıklarım var. Tabii beyefendi gelip alıyoruz biz adresinizi alalım falan mutlu oldum. Ee, ve o bir süreç bekledim. Yaklaşık bir 3 ay gibi zaman geçtim. Merdiven altında bir, bir, bir şey, boşluğu değerlendiriyordum. O atıkları biriktirmek için ve sıfır atıkla yaşamaya karar verdiğim bir dönem. Çünkü e, İstanbul'da organik atıkları çöpe atıyordum. Adada bahçe de vardı. Onları e, bahçeye atarak sıfır atıkla yaşadım bir döneme geçtim. ...ama belediyeden gelen giden olmadı... E, ...üç ay sonra tekrar aradım... ...işte tabi alıyoruz... ...adresinizi alalım aynı görüşme... ...dedim ben zaten vermiştim... E, ...yine alalım dediler yine verdim... ...bu sefer de e, bilgileri alan kişinin bilgisini aldım... ...hani ben daha önce size verdim... ...diyebilmek için... E, ...ve bu süreç iki yılın aldı... ...iki yıl ben atıklarla yaşadım... ...ve o atıkları gelen e, alan giden olmadı o süreçte bu ben aynı zamanda eğitmenlik yaptım okulda bu bana dert olmaya başlayınca çocuğun yaptırım gücünü kullanıp bunu bir eğitim programına neden dönüştürmeyiyim fikriyle ilk kendi öğretmenlik yaptığım yeşil yurttaki bir ana okulunda çocuklara geri dönüşüm projesi yapmaya başladım Projenin ne getireceğini hiç bilmiyordum ama inanılmaz bir etki yarattı okulda çünkü velilerin hepsi okulun kapısına dayandı bizim çocuklar çöpçü yaptınız bizim hiçbir şey attırmıyorlar her şeyi. Topluyorlar çünkü çocuklarla benim ilişkim çok güçlüydü ve benim söylediğim şeyi çok önemsiyorlardı ve geri dönüşümle ilgili anlattığım işte her şey için kullanılan ham maddeler o ham maddelerin işte en temelde ağaç olması onlar için çok duyarlılık kılmıştı çocuklara ve çocuklar bunu çok ciddi bir şekilde yapmaya başladılar ve çocukların atıklarını da okula getirmelerini istedim bu benim ölçme araçlarımdan bir tanesiydi çünkü çocuklarla aile ne kadar işbirliği yapıyor bu ne kadar önemsenmiş. Ve çocuklar inanılmaz işbirliği yapmıştı. Bunu nereden anlıyorum? İşte gelen atıkların içinde bir kürdanın kabından tutun da dışındaki jelatininden, <gülüyor> e, şekerin dışındaki kaba kadar her şeyi ayrıştırmışlardı. Ve bu beni çok etkiledi. mi ayırıyor? Nasıl yapıyor? Hayır, ambalaj nasıl atıklarını oluyor? ben hmm. normalde farkındalık atölyesiyle başlı, başlamıştım orada da. Çocuklara geri dönüşümün ne olduğunu, geri dönüşüm işaretini gündelik hayatta tükettiğimiz her şeyin üzerinde olduğunu ve bunların aslında çöp olmadığını çöple... Geri dönüştürülebilir atıkların ayrımı üzerine çocuklara farkındalığı sağladım ve çocukları eve gönderdim. Ve dedim ki çocuklara akşam gittiğinizde buzdolabını açın anne babanızı yanınıza alın ve buzdolabının içindeki bütün yiyeceklerin ambalajlarının üzerindeki geri dönüşme işaretini bulun. Bugüne kadar bunları biz çöpe atıyorduk. Yanlışlıkla çöpe atmışız. Bunlar aslında çöp değilmiş. Bunlar geri dönüştürülebilir atıklar ve bunların bizim geri dönüşme kazandırmamız lazım. Ve bana getirmelerini istiyorum. Haftanın belli bir günü benim derslerim var. O günde bütün atıklarını getiriyorlar. Kapıdan da ben karşılıyorum ve onları onur ediyorum. E, 80 çocuğa eğitim verdim. Orada çok ilginç. Projenin çarpan etkisi olduğunu fark ettim ilk uygulamada. Eee Projenin sonunda velilerden çok fazla böyle şey işte, tepki gelince okul müdürü bana yönlendirdi. İşte velilerle konuşmaya. Çocuklar iyi bir şey yapıyor. Siz de bunu destekleyin diye hepsine bireysel anlatmak yerine projenin sonunda veliler için de bir atölye koydum. Ee, burada ben eğitimdeki temel yaklaşımı yaşayarak öğrenme üzerine kurulu ve çocuklar yaşayarak öğrendiğini unutmaz. Bir de yaşayarak öğrendiğin ne olduğunu görerek öğrendiği zaman daha değerli. Kılıyor çocuğun hayatında ve bununla ilgili ne kağıt yapımı atölyesi yaptım. Kağıdı yeniden hamur haline getirdik gözlerinin önünde. Kendileri onları e, yırttılar, parçaladılar, suda bekledi, hamur haline geldi. Sonra kasnaklarla yeniden kağıt yaptılar. Hı -hı. Ve çocuk bu işin ne kadar değerli bir şey olduğunu kendisi kanıksayarak öğrendi. Hı -hı. Ve bunu da haliyle aileye biraz dayatarak öğretti. Çocuklara e, söylediğim şeylerden bir tanesi çocuklar yetişkinler sizin kadar kolay öğrenmiyor. Bunu öğrendik deseler bile arada bir kontrol etmeniz gerekiyor. Çocuk hep kontrol edilen bir e, evdeki birey olduğu için çocuğa bir kontrol mekanizması verildiği zaman bunu... Ee, acımasızca kullanıyor. Biraz intikam da var aslında onun altında. <gülüyor> ve dedi, dediğim şey şu. Arada bir çöp kutusunu kontrol edeceksiniz ama kesinlikle elinizi sokmuyorsunuz. İçinde gördüğünüz bir ambalaj atı olursa anne babanızı çağırıyorsunuz. Ya da evdeki farklı bir yetişkini. Ona çıkartıp yıkatıyorsunuz ve geri dönüşüm kutunuza atıp getiriyorsunuz. Aileler şöyle dedi. Projenin çıktısı ve o ailelere atölye yaptığımızdan öğreniyorum. İşte farklı farklı bireyler var tabii eğitim düzeyleri de farklı. Ama işte en ilginçlerinden işte biz üniversite mezunu anne babayız mesela bir velinin söyledi ama biz bunların geri dönüşüm işareti bunların ayrı toplamsı bununla ilgili sıfır bilinçteydik yani. Hiç hayatımızda yoktu. Şimdi hayatımız artık iki çöpümüz var. İşte birini ambalaj atıklarını koyuyoruz, diğerine organik attıklarımızı koyuyoruz evde bir ayrıştırma <gülüyor> ve çocuğumuzdan öğrendik biz bunu. Çocuk demek ki öğretebiliyor. Yani ben buna zaten hep inanıyorum da hani bunu eğitimde kullanmak anlamında. Yani kürdanın onları... o incecik şeyini ambalajın dahi koyuyor. Aynen. Yani ve ailede kesinlikle. Evet. Aynen. Aileye de bunu öğretiyor bir şekilde dayatarak. Sonra projenin sonunda velilere de bir atölye yapalım dedik. Hani bu geri bildirimleri dağıtmak açısından çok ilginç şeyler öğrenin. Yani hani çarpan etkisini orada. Şimdi anne babaları çağırdık o atölyeye, teyzeler gelmiş, halalar gelmiş, anneanneler gelmiş dedim. Yani okul müdüre biz sadece anne babalara çağrı yapmadık mı ya? Yani onlar da evde yapıyorlarmış. Geri dönüş mü onlar da çok getirmişler. Iyi işte. Neden? Çünkü torun sevgisi, yiyen sevgisi gibi ilişkiler yüzünden e, tamamen bir tabii ki geri dönüşüm ve çevre sevgisiyle değil ama artık çocuğun hassasiyetinden dolayı o sevgiyle birleşip onlarda da o duyguyu yaratmış. Çünkü okulda atıklar için ayırdığım 80 çocuk getireceği atık miktarını hesaba katarak ayırdığım bölmenin ben 3 katını kullanmak zorunda kaldım. Okula şikayet etmeye başladı ve belediyenin de orada... E, Atıkları ayrıştırmayla ilgili bir programı yoktu. Hı hı. Şimdi ben bu proje çıkış nedeni tekrar başa dönersem adalarda bu sorunu yaşayınca bu bana dert oldu. Ben bunu çocuklara dert edersem çocuklar da anne babalara dert eder. Anne babalara da dert olursa onlar da belediyeye dert olur. Ve belediyede mecburen bu işi çözmek zorunda kalır. Ve o çarpan etkisiyle yaklaşık işte 360 küsür veliye ulaştım. Yani haneye ulaştım. Ben 80 çocuk üzerine halalar, teyzeler, anneanneler, babaanneler, dayılar... Ve hepsine sunumda şunu söyledim yani belediyenin numarası bu belediyeden geri dönüşüm kutusunu isteyeceksiniz. O kutu gelecek ben çocuklara soracağım bunu çünkü dedim. Ve çocuklara sürekli sonra sonra en sonunda belediyenin orada ki bunu o dönemlerde bu yaptığım 2008-2009 yılları belediye sadece iş yerlerine kağıt için geri dönüşüm kutusu veriyordu. Orada İlk defa bütün evlere geri dönüşüm kutusu vermek zorunda kaldı. Çünkü 360 hane ve bir de oradaki veli profili itibariyle ya da seçmen profili itibariyle belediye için değerli bir profildi. Ve orada kutuları vererek kapıdan toplama sistemini başlattılar. Bir hikaye daha kısaca anlatayım hızlıca. Bir çocuğun hayal, insanların hayatındaki değişme etkisi çocuk üzerinden bir örgüt, örgütlenme ya da insanlara geri dönüşümle ilgili bir çevre bilincini aşılama e, ...noktasında bir örnek... ...bu e, örnekte şuydu... E, ...bir tane velim apartman... ...genelde veli profili... E, ...villa tipi evlerde, bahçeli evlerde yaşayan... ...ama bir tane velim apartman tipi... ...bir evde yaşıyor ve mutfakları küçük... ...geri dönüşüm kutusu mutfağa sığmadığı için... ...iki dairenin arasındaki boşluğa koymuşlar... ...bir gün karşı daire soruyor... ...hemen çocuğunu çağırıyor, bak sen kutunu soruyorlar... ...o da anlatmıştı, biz okula geri dönüşüm yapıyoruz... ...ağaçları kurtarıyoruz, suları kurtarıyoruz... ...gibi şeylerle... E, ...karşı komşuyu da dahil etmiş... ...o zaman biz de ayıralım... ...tabii ki, tabii ki siz de beraber kurtaralım dünyayı... ...bizi Niyazi öğretmenle bize öğretti falan... ...öyle güzel onur ederek... ...karşı taraf dahil etmiş... ...sonra bir alt komşu, şey, bir üst komşu... ...bir gün merdivenden çıkarken sormuş... ...yine çocuğunu anlattırmış... ...derken dört katlı binanın dört katına da... ...o çocuk sayesinde geri dönüşüm kutusu gelmiş... Ve dört katta artık atıklarını ayrıştırıyorum. Bir çocuktaki değişimin bir apartmana yansıması ama bir çocuğun gerçekten değişimi hem sosyal ilişkileri hem komşuluk ilişkileri gibi şeylerle o bir şekilde yaygınlaşıyor. Bunu projeyle yaşayarak öğrendik. Şunu sormak istiyorum bu adadaki topladığınız sizin e, şey, geri dönüşüm atıkları diyelim onlara ne oldu? <gülüyor> Evet iki yıllık bir süreç e, onları üst katta Hala bir odaya mu? taşıdım <gülüyor> yok e, iki yıl boyunca e, yeni bir seçim oldu e, başka bir <gülüyor> parti <gülüyor> vardı o parti gitti başka bir parti geldi onlardan umutlandım <gülüyor> <güzel> onları aradım <gülüyor> falan onlar geleceğiz alacağız yeni ekip kuruyoruz onları bekledim <gülüyor> ama bu böyle bekleyiş ve şey Oda doldu odadakileri çıkartıp bir gün öyle arkadaşımı çağırdım hatta ee, geldi ezdik onları sıkıştırdık tekrar yer açtık <gülüyor> ee, Ve bir gün tesadüf kapının önünde e, sokakları temizleyen e, görevliler ve onun başında kahyaları Onunla karşılaşınca telsizli falan onu anlattım ya dedim bir bakar mısınız bak işte camdan konuştum anlattım dedim evde ben bütün atıklarımı ayrıştırıyorum iki yıldır şey adam böyle gözleri açıldı nasıl iki yıldır hiçbir şey atmadınız falan <gülüyor> Evet niye atmadınız atın dediler onu şeyde e, çöpün gittiği yerde zaten ayrıştırıyorlar çöp kamyonlarını dedim ben bunu hiç düşünemedim teşekkür ederim akıllı <gülüyor> gerçekten şimdi şimdi bunu almayacaksa alamayız ki bize bir geri dönüşüm yok dedi işte temel sıkıntı da zaten Türkiye'deki bu yani şu anda sıfır atık projesi yürütülüyor ama sıfır atık projesinin uygulanabilmesi için önce bir sistemin kurulması gerekiyor yerel yönetimlerin bu konuda hem eğitim e, bilinçlendirme üzerine bir çalışma yürütmesi lazım ama bu bilinçlendirme çalışması billboardlarda sıfır attık hmm. ya da kamu spotu olarak paylaşılacak şeylerle oluşturacak şeyler değil. Yani bunun nasıl hassas bir şey olduğunu yani dünyayı bulduğumuz gibi bırakmak üzerine bir felsefe üzerine hayatın bizimle başlamadığını bizden bizi... Ee, ...öldüğümüz zaman da hayatın bitmeyeceğini... ...bizden sonra da nesillerin geleceğini... ...ve bu dünyayı bir şekilde korumak adına... ...hepimizin bireysel olarak... ...hayatımızda yapabileceğimiz basit bir dokunuşlarla yapabileceğimiz şeyleri kavratmak gerekiyor. Bu da gerçekten temasla olabilecek bir şey. Yani öyle e, ekrandan ya da işte sokaktaki bir billboardla oluşabilecek bir şey değil. Muş gibi değil yani. Tabii ki. Yani bir de şey bu Yeşil Karıncalar kitabının sonuna koyduğumuz evet. bir bölüm var. Yani birkaç bölüm var. Bir çocuk Yeşil Karıncalar kulübüne dahil olduktan sonraki süreci... Bireysel olarak hayatındaki atıklarını nasıl ayrıştırabileceğine dair bir, bir hı hı. kısım var. İşte eskiyen kıyafetlerini ama daha eskimeden çünkü çocuklar çok hızlı büyüyor ve çocuklara bunu söylüyoruz. İşte bu kıyafetleri sizden daha küçük birilerine verebilirsiniz. Ömrünü tamamlamamış bir şeyi tekrar kullanabilmek. Çocuğa temel felsefe olarak şeyi kavratabilmek başkasının eskisi senin yeni bir şeyin baş, senin yeni eski bir şeyin başkasının yeni bir şeyi olabilir yani tüketim odaklı hayattan uzaklaşıp gerçekten ihtiyacın kadar tüketim kültürünü çocuklara aşıl, aşılayabilmek e, gibi aşamaları var bu işin e, Biz de bu kitabın içinde hani bir kitap niye yazmaya karar verdik ya da ben hani çocuk edebiyatıyla ilgili bir şeyim yoktu hiç hevesim olmadı böyle bir düşüncede de değildim ihtiyaç olduğunu gözlemledim. Eğitimde ben kitabı kullanıyorum çocuklara sürekli sanat atölyelerinde de işte ayın sanatçısı diye bir atölye yapıyorum. Her ay çocuklara bir Hı -hı. kitap veriyorum ve o sanatçının yaşamı o ailenin de hayatının biraz parçası oluyor. Aile de bu konuda bilinçleniyor. Aynı zamanda çocuk da gerçekten bu işle ilgili bir şeyi gerçekten iselleştirerek öğreniyor. Bu kitabın yazılması hikayesi de şey oldu eee ...bununla ilgili var olan kitaplar... ...daha çok didaktik çocuklara geri dönüşüm... ...şu geri dönüşüm şöyle bir şey gibi... ...bir şey anlatıyor. Burada biz bir hikaye yarattık... ...bir karakter üzerinden... ...altı ay sırf bir karaktere karar... ...verme süreci geçti benim için... ...hani yerin altına gömülüyor bizde... ...Türkiye'de çöpler, vahşi depolama sistemi... ...ve yerin altında yaşayan... ...en kalabalık aileye karar vermem gerekiyordu... ...onun için karıncaya karar verdim... ...karıncanın yeşil olması çevre... ...vurgusundan dolayı oldu... Ee, ve e, sonradan kitabı yazdıktan sonra kitabın öğrenmişte... başlığı yeşil karıncalar Evet bir geri dönüşüm hikayesi şeyi de söyleyeceğiz. Evet resim resimler var. Evet tarak yüz resimleri resimleri de hatrak yüze ait. Ee, çok teşekkür ediyorum Ben tekrar buradan Hı -hı. kendisine ee, böyle bir kitap yazılmaya ihtiyaç var dedik Çünkü çocuğa biz zaten hani e, Yeşile dönüş diye bir dernek içinde bir proje uyguluyoruz. Ben hemen derneği kısaca özetleyeyim is ne Derneği'nin ismi tam olarak? Yeşile dönüş Hayır, Dönüşüm Derneği Dönüşüm. derneğimizin adı. Hmm. Şimdi bu derneğin kurulma hikayesi oku? Çok Bunları Facebook'ta Dönüşüm Derneği, Twitter, Instagram var. Aynen. Dinleyicilerimiz buradan ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Kitapların görsellerine. Kitapla ilgili de Yeşil Karıncalar hepsine. Kulübü diye aynı şekilde Instagram, Facebook ve Twitter hesapları var. Evet. Ee, i̇kisinin de ayrı ayrı sosyal medya hesapları var. Birbirini destekliyor zaten. <Gülüyor> Az vaktimiz kaldığı evet. için bunları unutmadan söyleyelim dedik. Tamam. Ee, Biz oradan da ulaşabilirler. Biz şu anda bu kitaptan 2 bin adet bastırdık ve bu kitapların satışından elde edilen gelirle 7 bin adet basacağız ve 7 bin adetin 5 bini devlet okullarındaki çocuklara bedelsiz verilecek. Tamamen ücretsiz değil bir şey karşılığında aslında. Ne olacak o da? Elektronik atıklarını isteyeceğiz. O elektronik atıkların gelirinden elde edilecek miktarla da o 5000'in dağıtıldığı ilçedeki sokak hayvanları için kedi köpek maması istedik bir atık firmasından görüşmemiz devam ediyor. Sonlandırmaya Şimdi not çok not. önemli bir kısım daha var dışarıda girmeden önce konuşuyorduk ya adalarda çocuklarla ilgili kültür sanat etkinlik hiçbir alan yok. Yani çocukların ötesinde büyükler içinde yok o ayrı bir evet. problem ama esas bu dediklerimizi mekan olmadan da yapmak çok zor kışı var bunun. Aynen. Halbuki ee, okullar var. Gerçi okullarda çalışma yapıyor musunuz mesela? Yapıyoruz. Kınallarda? Ben e, Kınallıada'da da böyle bir atölye yaptım. Aynı zamanda e, Burgazada İlk Öğretim Okulu'nda da çocuklarla böyle bir çalışma yaptık. İlk bu daha dernek kurulmamıştı. İşte bu projenin oluşma aşamasıydı Siz az önce okulda bahsettiğim. Sonra farklı okullarda defalarca uygulayıp bir modüle dönüştürdüm. O modülü sonrasında Madem bu işi öğretmemiz lazım, insanlarla yaygınlaştırmamız lazım üzerinden derneği kurduk dönüşüm hmm. derneğini. Şimdi okullarda yani bu öğretiliyor mu? Bu evet şu anda okullara gidiyoruz. Özellikle ekolojik anlamda, yani ekoloji konusunda e, duyarlı e, özel okullara gidiyoruz. Çünkü bu özel okullardaki çocuklara gidiyoruz. E, satılıyor. 30 lira gibi ücreti var. Buradan elde edilecek gelirle 7 bin adeti basılacak. İşte 2 bin adet basıldı. Okullara imza gününe gidiyor. Sadece imza günü yapmıyoruz. Çocuklar için bir farkındalık atölyesi yapıyorum. Kitabın yazarı olarak ve geri dönüşümle ilgili bir sunumun olduğu Hı. animasyonlarla bu işin daha temel çizgi film karakterleriyle anlattığım ve evde neyi nasıl ayrıştıracaklarını öğrettiğim en temel atölyeyi orada yapıp Derneğin gönülleri de kağıt yapımı ile ilgili bir workshop yapıyorlar çocuklara. Sonra kitapları imzalıyoruz, okuldan ee, ayrılıyoruz. Bir de şey camlardan bahsetmiştin. Son bir dakikamız. Evet tamam hızlıca ee, onu da söyleyeyim. Adaların problemlerinden biri demiştim, Adalarda atıkları. geri dönüşümle ilgili şöyle bir çalışma yürütülmekte. Adalardaki bu atık toplayıcısı bireysel kişilere verildi bu işler. Ve oradaki... Kurdacılar topluyor ama tabii ki adalardaki en büyük sorunlardan bir tanesi ben şu anda attıklarımla ilgilenen temel problemlerimden bir tanesi cam şişeler adalarda yazın cam şişe tüketimi inanılmaz fazla ve ne yazık ki adalarda cam kumbarası yok. Bu İstanbul'a parça parça götürüyorum ama bazen hızına yetişemeyip biriktirip şu anda altı koli gibi bir koli e, cam şişe biriktirmişliğim var. Bunları da ara ara götürmeye çalışıyorum. Ya Adalarda benim dediğim kadarıyla bir ayrıştırma zaten yok. Yani böyle bir geri dönüşüme yönelik herhangi Ş şöyle e, hiç, e, bir... Şöyle genelde elektronik atık şey. e, şimdi bu işin borsası var arka fonda ve e, bununla ilgili şeyler yapılıyor. Evet. evet. <gülüyor> bu, bu, sona bu geldik konuyu, ilk evet. daha. Bu daha çok bir daha konuşacağız, konuşacağız. Yani, yani adaları evet. aslında bu, bu atık, atık konusunu konusunda... ve sürdürülebilirlik evet. konusunda evet. daha konuşmamız lazım evet. demek ki. Evet. Aynen. Evet. E, Geri dönüşümü ve evrensel atıkların yerinde ayrıştırılmasının önemini e, çocukların gözünden bir kitapla yazan ve de çocuklarla geri dönüşüm atölyeleri çalışmaları da yapan sanat öğretmeni Niyazi çıktı. Niyazi çok teşekkür ederiz. Bugün ben Derya Tolga stüdyodaydım. Evet, ya, sonra, sonra. Sonra, <gülüyor> evet. Kitaba erişmek isteyenler de kitapdevrimi.com sitesinden bireysel olarak kitabı temin edebilirler onu söyle. Evet. Tekrardan 23 Nisan herkese kutlu olsun diyoruz. Hoşçakalın Adalar hepimizin. Evet Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar